Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali En-Nahl Suresi 61-128. ila Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah insanları zulümlerinden dolayı hemen cezalandırsaydı, yer üstünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onların cezasını takdir edilmiş, belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Onların eceli gelince ne bir saat geri kalırlar ne de ileri geçerler. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte ise onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş, gidecek olanlardır. ''Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun... Senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süsleyip hoş gösterdi. İşte o bugün onların yani inkarcıların dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Allah gökten yağmur indirdi. Onunla yere kuruyup ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda can kulağıyla dinleyen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine bir işaret vardır. Sizin için sağlan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalarla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Karın ve midede sindirilmiş gıdaların yararlı maddeleri, bağırsakta kılcal damarlarla emilip kana karışır. Karaciğere giden kan ise artıklardan arınır ve ondan sonra dağıtımla dişinin memelerine gider ve içindeki maddeler orada süt haline dönüşür. Ayette olay sebep ve netice olarak kısaca bildirilmiş, fakat Allah'ın kudreti, konu üzerinde düşünme ve araştırma yolu insanlara bırakılmıştır. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel olan rızık ediniyorsunuz. Aklını kullanan bir toplum için bunda bir ibret vardır. Burada hem içki hem güzel rızık edinirsiniz buyurulmakta, içkinin haram olmadan önce bile güzel rızık cinsinden olmadığına işaret edilmektedir. Ancak bozulmamış şıra böyle değildir. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Ayet-i kerimede görüldüğü gibi bal arısının bal yapacağı çiçeği bilmesi, bulması, hatta bunun için daha uzaklara gitmesi bir tabiatın sevki tabii içgüdünün değil, İlahi sevkin neticesidir. Allah'a inananlar böyle inanır. Bilgi, onun içgüdüsüne Allah tarafından yüklendi. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Arının yaşına, cinsine ve bal aldığı çiçek ve meyvelerin tabiatına göre beyaz, sarı, siyah ve bu gibi renklerdi. Ayet-i Kerime'de şifaun lafzı nekre belirsiz geldiğinden bal her hastalığa şifadır denilmiştir. Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecektir. İçinizden kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra küçük çocuk gibi bir şey bilmemesi için, ömrünün en kötü düşkün devresine götürülür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Ömrün kötü, düşkün ve bildiklerini unutma, bilirken bilmez olma devresine erzeli ömrü denilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Erzeli ömürden Allah'a sığınmıştır. İklime radıyallahu anh'tan gelen bir müjdeye göre, Kur'an okumaya devam eden Erzeli ömre düşmez. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara, kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah, onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken... Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendilerinizden eşler verdi. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve size güzel ve temiz şeylerden rızık verdi. Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da, Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? O nankörler Allah'ı bırakıp, onlar için göklerden ve yerden hiçbir rızka hiçbir şeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Allah'a karşı bir takım benzerler icat etmeyin. Bir takım varlıkları yüceltip ona denk hale getirmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir. Siz ise bilmezsiniz. Allah şöyle bir temsil getirdi. Hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle Tarafımızdan kendisini güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, o da bundan gizli ve aşikar harcayan hür bir kimse hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'ındır ama onların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da temsil getirdi. Biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine yüktür. Onu nereye gönderse bir hayırlı netice getirmez.'' Şimdi bu zavallı, kendisi doğru bir yol üzerinde olan, adaleti söyleyip uygulayan, çalışkan kimseyle denk olur mu? Rabbimiz bu iki ayeti kerimede birkaç yönlü misal vererek insanları uyarıyor. Şöyle ki, hiçbir şeye sahip ve hiçbir konuda yetkisi olmayan ve başkasının malı olan bir köle, her şeyin mülk ve idaresine sahip hür bir kimseyle eşit olur mu? İşte gafil olanlar, şaşkınlıklarından bu farkı göremezler. Her şeyin mülk ve idaresine sahip Allah varken onun dışındaki aciz yaratıkları veya putları putlaştırdıklarını onunla denk tutarlar. Onlara bağlanıp kulluk ederler. Böylece de şirke düşerler. Gerçek müminler bu büyük eşitsizliği bilirler de Allah'tan başkasına kulluk etmezler. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet işi Başka değil, ancak bir göz kırpma gibidir veya daha yakın, daha hızlıdır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah sizi hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye size işitme duyusu gözler ve gönüller vermiştir. Onlar göğün boşluğunda ilahi emir dahilinde uçan kuşları görmediler mi? Onları havada tutan ancak Allah'tır. Doğrusu bunda inanan bir toplum için nece ibretler, Allah'ın kudretine işaretler vardır. Allah size evlerinizi oturulacak ve dinlenilecek bir yer yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik, ve döşemelik hem de geçimlik için satılı kumaşlar verdi Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı dağlarda sığınılacak barınaklar var sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşınızda koruyacak elbiseler zırhlar verdi Böylece Allah size nimetini tamamlıyor ki siz Müslüman olup selamet bulasınız Eğer bu hakikatlere ve bunca nimetlere rağmen yine de yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak açıkça bildirmektir. Onlar hem Allah'ın nimetini bilirler, kabul ederler, hem de ondan başkasına tapınmak suretiyle bunu inkar ederler. Zaten onların çoğu kafir, nankör kimselerdir. O gün kıyamette her ümmetten bir peygamberi kendilerine şahit göndereceğiz, sonra o kafirlere ne itiraz için izin verilir, ne de özür dilemeleri istenir. O küfre sapan zalimler, azabı görünce yalvarsalar bile, artık onlara ne azap hafifletilir, ne de kendilerine mühlet verilir. Allah'a eş tanıyanlar, dünyada yüceltip taptıkları ortaklarını görünce, Ey Rabbimiz! İşte bunlar senden başka, önüne varıp şikayet ve dileklerimizi bildirerek, yalvarıp tapmış olduğumuz ortaklarımızdır, diyecekler. Onlar da bunlara, siz elbette yalancılarsınız, siz Allah'ı bırakıp bize değil aslında kendi arzularınıza taptınız diye söz atacaklar. O gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler. Nihayet uydurup durdukları put, tağut ve benzerleri de onlardan uzaklaşıp gitmiş olurlar. Küfre sapıp da insanları Allah yolundan alıkoyanlara böyle bozgunculuk yapmalarından dolayı, Azap üstüne azap artırırız. O gün kıyamette her ümmet içinden kendilerine bir peygamberi şahit göndereceğiz. Resulüm seni de onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şey için bir açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana, özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, hayasızlığı, fenalığı, zulmü, azgınlığı yasaklar. İyi canlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. İbni Mesud radıyallahu anh, Kur an, Kur'an ayetleri içinde hayrı da, şerri de en toplu surette bir araya getiren bu ayettir demiştir. Osman bin Maz'u'nun Müslüman olmasına bu ayet sebep olmuştur. Bu ayetin hutbelerin sonunda okunması, Ömer bin Abdülaziz'in hilafeti sırasında ve onun talimatıyla başlamıştır. Ayet-i Kerime'deki fahşa kelimesi, zina, ahlak dışı davranışlar ve birleşmeler, hayasızlık, açıklık, çıplaklık, çıplak resimler ve bu türden film, tiyatro, dans gibi haram günah sayılan bütün fiilleri içine alır. Gerek Allah'ın, Gerek kulların haklarını çiğneyen her türlü harekette bagri ifadesine dahildir. Yüce Allah'ın bu emri ve nehi karşısında iyiliğin, güzelliğin ve adaletin ancak onun hükümlerine uygun olarak yerleşmesi, toplumları çürütüp çökerten zulüm, fuhuş ve her türlü kötülüğün ve azgınlığın da yine onun hükümlerine uygun olarak kalkması için Müslüman imanının gereği olarak her çareye başvurur. Yoksa iyilik ve adaletin gerçekleşmesi, zulüm ve kötü işlerin kalkması sadece düşünmek ve istemekte olmayacaktır. İbnül Esir, adalet, heva ve hevese meyletmeden bir şeyin hak ve hukukunu tam olarak yerine getirmektir, demektedir. Yüce Allah, adaleti herkese karşı farz, aksi olan zulmü de haram kılmıştır. İster kendisi, ister akrabası, ister kızgın olduğu birisi, İsterse kafir olsun, adalet şarttır. Çünkü bütün toplumlar adaletsizlik ve zulümle bozulmuş ve yıkılmıştır. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın huzurunda verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yeminleri Allah'ı kendinize kefil yaparak sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Siz ise bir topluluğun diğer bir topluluktan sayı ve malca daha çok olmasından dolayı haksızlık yapmak için yeminlerinizi, aranıza bir hile vasıtası edinerek iamelerinizi bozmayın. Böyle yaparak ipliğini sağlamca eğirip büktükten sonra onu çözüp bozan ahmak kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri Allah kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini kötü niyet ve amelleri gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir ve siz yaptığınız, Allah'ın razı olmadığı bütün işlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat için vasıta etmeyin. Çünkü İslam'da sağlam yerleşmişken bir ayak sizin yüzünüzden kayar da Böylece insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı hak ettiğiniz kötülüğü tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap vardır. Ayette belirtildiği gibi yeminleri hile ve aldatma vasıtası yapmak hem vicdanları sarsar, inancın sağlam olmadığını gösterir, hem de başkalarına kötü örnek olduğundan İslam'a gireceklere mani olur. Cezası da ayette bildirilmiştir. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değere yani dünyalığa satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünyalıklar tükenir, Allah'ın katındakiler bakidir, tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Erkek ve kadından kim mümin olarak salih, sevaplı amel işlerse... Elbette onu dünyada güzel bir hayatla yaşatırız ve ahirette onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an'ı okumak istediğin zaman, o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eûdü billâhimineşşeytânirracîm de. Gerçek şu ki, inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla Allah'a ortak koşanlarıdır. Biz bir ayetin yerine hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken onlar peygambere bunları uyduran ancak sensin dediler. Hayır öyle değil onların çoğu gerçeği ve nesihteki hikmeti bilmezler. De ki, onu, Kur'an'ı, Ruhul Kut, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere, hak olarak Rabbinin katından indirdi. Andolsun ki, biz, onların peygamber hakkında, ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor, dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri, o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise apaçık Arapça bir dildir. Bu yabancı Mekke'de Arapça bilmeyen, Rumca konuşan ve adı Bel-Am olan bir Hristiyandır ki Ebu Meyser'e denildiği de olmuştur. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara acıklı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte asıl yalancılar onlardır. Kalbi imanla, tevhidle huzur bulmuşken, dinden dönmeye zorlananın dışında, kim imanından sonra Allah'ı inkar eder veya emirlerini kabul etmeyip, gönlünü küfre, kafirliği açarsa, Allah'tan onların üzerine büyük bir gazap vardır. En büyük azap da onlar içindir. Kureyş müşrikleri İslam'dan dönmeyen Hazreti Ammar radıyallahu anh'ın annesi Sümeyye radıyallahu anh'ı iki deve arasına bağlayarak babası Yasir radıyallahu anh'ı da işkence yaparak şehit etmişlerdi. Ammar radıyallahu anh'ı da kuyuya atmışlardı ki tam boğulacağı sırada Ammar radıyallahu anh onların telkinlerine rıza gösterip hayatını kurtarmıştı. Bundan dolayı onun hakkında mürtet diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözlerinin yaşını sildi ve ona kalbin nasıl dedi. Ammar radiyallahu anh da, imanla dok dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar eziyet ederlerse kalbin onlara meyletmedikçe yine aynı şeyi söyle ve kurtul buyurdu ve gelen bu ayeti okudu. Böylece anne ve babasının yaptığı azimet, kendisinin yaptığı da ruhsat oldu. Bu da gerçekte onların ahirete karşı dünya hayatını tercih edip sevmeleri yüzündendir. Gerçekten Allah kafirler toplumunu doğru yola eriştirmez. İşte onlar Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyanı uğrayanların ta kendileridir. Sonra bilki Rabbin dinlerinden dönmeleri için fitneye, eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından göç eden, sonra da Allah yolunda savaşan ve dayanıp, direnip, sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. O gün kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir, onlara asla haksızlık yapılmaz. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. O ülke halkı güven ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol kendisine geliyordu. Fakat o halk Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah da yaptıkları asilik yüzünden onlara açlık ve korku elbisesine giydirip acıyı tattırdı. Mekkeliler inkarlarından dolayı 7 sene kıtlığa uğramışlardı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedip dururlarken azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin. Kur'an'ın açıkça belirtmediği pis şeyleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa, saldırmaksızın, ihtiyaç olan sınırı aşmaksızın isteksiz yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayan, merhamet edendir. Dillerinizin birçok şeyi yalan yanlış nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz iflah olmazlar. Dini hükümleri bilmeden veya kendi hevamız ya da mevki ve şöhret için verilen fetvalar veya İslam'a aykırı verilen hükümler de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle hem sapar hem de saptırırlar, nitelemesine sebep olur. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Muhakkak benden sonra gece karanlığı gibi fitneler ümmeti kaplayacak. Kişi o fitnelerde mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar.'' Topluluklar dinlerini geçici az bir dünya menfaati karşılığında satarlar. Bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra bil ki Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyip de sonra tevbe eden ve bunun ardından kendisini düzelten kimseler için bağışlayıcıdır. Şüphesiz Rabbin, bundan sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O, müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Bütün din mensupları ezdinde güzel bir şekilde anılma lütfunda bulunduk. Ey Muhammed, sonra sana Allah'ı birleyerek ve ona yönelerek İbrahim'in dinine uy. O ''Hiç müşriklerden olmadı.'' diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak, daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip, hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbim, hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabb'in kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hakkı açıklayan kesin delillerle Kur'an ile güzel ve ciz sözle. Burada üç tip insana işaret edilmekte ve her bir kısma anlayacağı dilden güzel konuşma yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Alimlere hikmet ile. Orta tabakaya güzel öğütle, inatçı ve aşağı tabakayla da güzel bir şekilde mücadele ile. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız, size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha iyidir. Resulüm, sabret. Senin sabrında ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme, kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. Çünkü Allah, saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali en Nah Suresi 61 ila 128. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.